Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Ahir yolcusuyum, uzundur yolum, Sırtımda dikişsiz bir beyaz tulum, Azık torbası boş, fakir bir kulum, Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Rabbime ezelde verilmiş sözüm, Dönmüşüm sözümden gaflette gözüm, Huzura çıkmaya kalmamış yüzüm, Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Putlar pazarında satmışım dünü, Önümde çok çetin bir hesap günü, Almadan elime berat hükmünü, Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Kur'an'da mahşeri anlatır Settar, Yollar kıldan ince, kapılar çok dar. Cennet güzel ama cehennem de var. Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Cehennem ki o gün doymaksızın yer. Doldun mu dedikçe, daha yok mu der. Bir ömür ağlasam bu ayet yeter. Ben nasıl güleyim, Söyleyin dostlar. O gün gelir bölük bölük cümlesi, Sürülür ateşe nankör zümresi, Kur'an'da var ki bir Zümer suresi, Ben nasıl güleyim, Söyleyin dostlar. Yüce Rabbim kullarına duyurmuş, Çok ağlayıp az gülsünler buyurmuş, Vah ki, Gafletimi yüzüme vurmuş, Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Son nefes kapımı çaldı, çalacak, Yarın belki sınav bitmiş olacak, Korkarım karnede zayıf kalacak, Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar.